Selatü ve selam, Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlar üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Kervan yoldaydı. Yeryüzünün en asil kervanı Mekke yolundaydı, Kabe yolundaydı. Gönüllerde bazı sabah vardı, seher yeli vardı, gönüller inşirah içreydi. Hudeybiye'ye gelinmişti, mola verilmişti. Sonra tekrar yolculuk başlıyordu ama Kusva yerinden kalkmıyordu. Belli ki Rabbani yönlendirme vardı. Peygamber Efendimiz sahabesinden Busür bin Süfyan'ı Mekke'ye gönderiyor, niçin geldiklerini anlatsın ve bir engel çıkarmasınlar diye. Ama bir sonuç alınamıyordu. Mekke derleri Taifli Urbe bin Mesud'u Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderiyorlardı. Urve Efendimiz'le görüşüyor, sahabe ikramı kiramı gözlüyor ve Mekke'ye dönüyordu. Urve bin Mesud diplomat bir insandı. Keskin bir kavrayışı, etkin bir konuşması vardı. Mekke'ye dönüyor ve Mekke'nin liderlerine gördüklerini, izlerimlerini dile getiriyordu. Ey Kureyş topluluğu diyordu. Vallahi ben birçok Hükümdarların huzurunda bulundum Birçok hükümdara kavmin elçisi olarak gittim Kayserlerin, Kisraların, Necaşi'nin huzurunda bulundum Fakat ben Muhammed kadar toplumu tarafından sevilen hiçbir kimse görmedim Muhammed bir şey söylediği zaman hepsi onu yapmak için anında koşuyor Bir an tereddüt etmiyorlar Muhammed'e karşı dik dik bakmıyorlar Saygı içinde başlarını eğip emirlerini bekliyorlar. Ben bu topluluğu iyice gözleyip ölçtüm biçtim. Eğer istiyorsanız onlara karşı silahlarınıza sarılabilirsiniz. Fakat şunu bilin ki Muhammed'e hiçbir şey yapamazsınız. Adamları Muhammed'e en ufak bir şey yapmanıza izin vermezler. Onun bir kılına dahi zarar vermenize yol vermezler. Hiç kimseyi onun tenine dokundurtmazlar. Muhammed size bir barış teklif ediyor. Bence kabul edin. Bu sizin için çok hayırlı olur. Ben gördüm. Onlar Kabe'yi ziyaret için gelmişler. Başka bir niyetleri ve amaçları yok. İzin verin umrelerini yapsınlar. Ben gördüklerimi düşündüklerimi açıkladım. Artık ne yapacağınızı siz düşünün diyordu. Mekke liderleri, Urve'nin konuşmalarından rahatsız oluyorlardı. resul ekleme yönelmiş, etkilenmiş biri olarak görüyorlardı. Resulullah adına hareket etmekle suçluyorlardı. Taif lideri Urve bin Mesud son derece sinirleniyor ve adamlarını alıp Taif'e gidiyordu. Müslümanlarla, Mekke liderlerinin arası giderek gerginleşiyordu. Peygamber Efendimiz Hz. Hiras bin Ümeyyet'i elçi olarak Kureyş'e gönderiyordu. Hiras Mekke'ye geliyor, Peygamber Efendimizle ve Müslümanların umre yapma niyetinde olduklarını söylüyordu. Fakat Kureyş'in kibirli liderleri Hiras'a çirkin davranıyorlardı. Ebu Yücehiloğlu İkrim'e çok daha kötü davranıyor, aşağılayıcı sözler söylüyor Bununla Yetinmiyor Hirasın Devesinin Ayaklarını Kesiyor Ve Hıras'ın Üzerine Yürüyordu Hıras Mekkeliydi Kendi Yakınlarından Yardım istiyor Ve Onların Yardımları Sayesinde Dövülmekten Kurtuluyor Ve Hemen Peygamber Efendimize Dönüyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ulaştığında Olup Bitenleri Anlatıyor Ey Allah'ın Resulü, bundan böyle kendisini himaye edecek yakınları olan birisini Kureş'e göndermen iyi olur diyordu. Taif lideri Urbevin Mesud'un öfkeyle ayrılıp gitmesi Mekke liderlerinin moralini bozmuştu. Doğru davranmadıklarını anlıyorlardı. Böyle devam ederlerse daha bir yalnızlığa mahkum olacaklardı. Bunu görebiliyorlardı. Ama nasıl bir çözüm yolu olabilirdi? Mekke liderleri bir ikilem içindeydi. Müslümanların Mekke'ye girmeleri onların onurlarını çiğnemek olurdu. Umre'ye engel olmaksa büyük bir itibar kaybına neden olurdu. O zaman çıkış yolu ne olabilirdi? Elçi göndermeyi bir çözüm olarak gördüler. Ebahiş liderlerinden Huleys bin Alkama'yı elçi olarak gönderiyorlar. Huleys... Dürüst ve geneleklerine bağlı bir insandı Peygamber Efendimiz Huleys'in elç olarak geldiğini öğrendiğinde sevindiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kurbanlık develeri Huleys'in görebileceği yerde toplamalarını istediler Sahabe-i Kiram resul Ekrem Efendimiz'in isteğini hemen yerine getirdiler Huleys Resulullah'ın bulduğu yere doğru gelirken Yol üzerine toplanmış kurbanlık deve sürüsünü gördü Huleys develeri gözlemliyor, develerin üzerindeki kurbanlık işaretleri görüyordu. Bu arada Müslümanlar telviye getirmeye başladılar. Lebbeyk! Allahumme Lebbeyk! Emret Allah'ım! Emret! Emrini yerine getirmeye hazırım diyorlardı. Huleys gördüklerinden ciddi anlamda etkileniyor, Müslümanların umre yapmaktan başka bir niyetleri olmadığını gayet net olarak görüyordu. Allah diyordu. Bunların Kabe'yi ziyaretten engellenmeleri doğru değildir. Lahım, cüzam, neht ve hımar halkının Hac ve umresine engel olunmayacak da Abdullah Talib'in torununa engel olunacak. Olmaz böyle şey. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki Kureyş bu uygunsuz tutum ve davranışı nedeniyle helak olur demekten kendini alamıyordu. Huleys, Peygamber efendimizle görüşmeden hemen Mekke'ye dönüyordu. Mekke liderlerine varıyor, onlara gördüklerini anlatıyordu. Ey Kureyş topluluğu! Ben kurban develerini gördüm. Hepsinin de boyunlarına boğmukları takılmış, hörküşleri çizilip kanatılarak nişanlanmıştı. Kurban edilmek üzere uzun müddet bekletilmelerinden yüklerini yiyip bitirmiş bir durumdaydılar. Adamları ise şu Beytullah'a tava etmek amacıyla koku sürmeyi bırakmış, kendilerini Umre için hazırlamış halde gördüm. Ben Muhammed'i Kabe'yi ziyaretten alıkoymanın uygun olmadığını düşünüyorum. Yanlış yapıyorsunuz, bu inadınızdan vazgeçiniz. Bırakın ziyaretlerini tamamlayıp gitsinler diyordu. Hureys'in bu sözleri Mekke liderlerini derinden üzüyor ve yer yerde öfkelendiriyordu. Kureyş'in çok açıkça konuşmasına, gerçeği söylemesine bazıları tahammül edemiyor ve sen bir bedevisin. Senin aklın bir şeye ermez. Doğrun ve yanlışın ne olduğunu senden mi öğreneceğiz diyorlardı. Kureyş, Mekke liderlerinin sözlerine son derece kızdı. Ey Kureyş topluluğu! Biz Kabe'nin yüceliğini gözeterek ona tazimde bulunmak ve ona karşı vazifemizi yerine getirmek için sizin yanınıza geldik. Fakat görüyoruz ki sizler Kabe'yi tazim etmek isteyeni bundan alıkoyuyorsunuz. Huleys'in varlığını elinde bulundurana yemin ederim ki ya Muhammed ile buraya geliş amacının arasına girmeyip kendisinin Kabe'yi tavaf etmesine izin verirsiniz ya da bütün ebahişi Alarak buradan ayrılırım diyordu Mekke müşrik liderleri Huleys'e kaba davrandıklarını Yanlış yaptıklarını Özürlerini kabul etmesini söylediler Böylece Huleys'in Gönlünü almaya gayret ettiler Mekke liderleri Giderek daha bir çıkmaza giriyorlardı Kendilerini desteklemeye Söz veren Taif lideri Urvevin Mesud'u Kırmışlar küstürmüşlerdi Urve Mekkelilerin yanlış yaptıklarını dile getirmiş ama yanlışlarında inat ettiklerini görünce adamlarıyla beraber taife gitmişti. Şimdi aynı durumu Ebahiş lideriyle yaşıyorlardı. Onu da küstürüyorlardı ve iş lideri adamlarıyla beraber Mekke'yi terk edip gidiyordu. Mekke müşrik liderleri giderek daha bir yalnızlaşıyordu. Sorunu çözmek için köklü bir çözüm de üretemiyorlardı. Böyle giderse Müslümanlar haklı konuma gelecekler, Mekke liderleri toplumlar tarafından büyük bir itibar kaybına uğrayacaklardı. Kureş liderleri ola ki bir çözüm ümidiyle bir elçi daha gönderiyorlardı. Mikrez bin Hafsı elçi olarak gönderiyorlardı. Peygamber Efendimiz müşriklerin elçisi olan Mikrez'e, niyetlerinin umra olduğunu, başka hiçbir gayelerinin olmadığını bunun engellenmesinin doğru olmayacağını beyan ediyordu. Mikres, durumu Kureyş'in öncülerine bildiriyordu. Peygamber Efendimiz, Mekkelilere tekrar bir elçi göndermek istiyordu. Uygun olan bir mümini göndermek istiyordu. Hazreti Ömer Efendimiz'i düşündü ve ona düşüncesini açtı. Ömer Efendimiz, Ya Resulallah! Kureyş'in, Hayatıma kast etmesinden korkarım. Onlar benim kendilerine ne kadar düşman olduğumu bilirler. Orada adi oğullarından beni koruyacak kimse de yoktur. Ama yine de gitmemi istersen giderim ey Allah'ın Resulü diyordu. Mekke müşrik öncülerinin Hazreti Ömer Efendimiz'e daha ileri boyutta öfkeleri kimleri vardı. Zira Ömer Efendimiz daha Mekke dönemindeyken Onlara iki kez meydan okumuştu. Önce ilk Müslüman olduğu ilk gündü. Ömer Efendimiz, Peygamber Efendimiz'e varlığımızı haykıralım diyordu. Gizli gizli insanlara İslam'ı anlatma dönemini kapatalım artık. Alenen açıktan açığa Allah'ın dinini insanlara anlatalım demeye getiriyordu. Müminler bir avuçtular ama Kabe'ye doğru bir yürüyüş yaptılar. Bütün tehlikeleri göze alarak Müslümanların varlığını ilan ettiler. Bu Mekke müşrik öncülerinin çok zorma gitmişti. Bir avuç insan, bir topluma meydan okuyan bir tavır sergiliyordu. İkincisi hicret sırasında gerçekleşiyordu. Genelde Müslümanlar, Mekke'den Medine'ye, gecenin karanlığında gizli gizli gidiyorlardı. Ama Hazreti Ömer Efendimiz bunu yapamazdı. Silahlarını kuşanıyor, Kabe'nin gölgesinde oturan Mekke'nin öncülerinin yanına varıyor, tavafını yapıyor, sonra da hudri meydan diyordu. Çocuğunu yetim bırakmak isteyen, karısını dul bırakmak isteyen, anasının ağıtlar yakmasını arzu eden şu tepenin arkasına gelsin diyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.